Kahya'nın kulaklarının arkasında bir esneme seyirmesi belirdi ama elini yüzüne kapayıp mahsustan boğazını temizleyerek bu seyirmeyi ustalıkla öksürüğe çevirdi. Oturduğu bakanlığa bir muhalefet parti üyesi atıp tutarken, Lord Palmerson'un Lordlar kamerasında şapkasını yüzüne örterek uyukladığını ama birden kalkıp üç saatlik söyleviyle rakibinin bütün sorularını tek tek yanıkladığını okumuştum. Bunu okuyunca hiç şaşırmadım. Çünkü Yegor Mihailoviç'le efendisi arasında buna benzer olaylara bin kez tanık olmuşumdur. Bu kez de ayakta uymaktan mı korktu, yoksa hanımının konuşmasında derin konulara daldığını mı düşündü bilmem, kahya gövdesinin ağırlığını sol bacağından sağına aktardı, her zamanki gibi gizemli bir girişle konuşmaya başladı. Siz bilirsiniz efendim. Yalnız kurul şimdi yazı anenin önünde toplandı. Bir son vermeli bu işe. Emre göre Pokrov yortusuna kadar Acemiyarlar kente götürülecek. Köylüler, Dutlovlardan biri gitsin diyorlar da başka bir şey söylemiyorlar. Mahkeme sizin ilgilendiğiniz şeyi umursamaz bile. Dutlov ailesini dağıtmışız, dağıtmamışız, onlara göre hepsi bir. Zavallıların nasıl çalışıp didindiklerini ben bilirim. Çiftliğinizi yönetmeye başladığım günden beri hep yokluk içinde yaşıyorlar.''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 Ne var ki bütün Pokrosk'ta en iyi aile Dutlov'lardır. Dindar, işlerine düşkün köylüler tümü de. İhtiyar Dutlov, 30 yıldır kilise büyükleri başkanıdır. İçki içmez, ağzına kötü söz almaz, kiliseye gider. Kahya, hanımın aklını nasıl çeleceğini biliyordu. Sonra, efendime söyleyeyim, asıl sorun şu ki, iki oğlu vardır kendisinin. Öbürü yeğenidir. Mahkeme başka türlü gösteriyorsa da, Gerçekte onların iki kişilik kurallar arasına girmeleri gerek. Birçok aile geçimsizlikleri yüzünden oğullarını evden kaçırıp yükümlülükten kurtuldular. Bunlarsa doğrulukları nedeniyle haksızlığa uğrayacaklar. Kadın, kahyanın açıklamasından fazla bir şey anlamıyordu. İki kişilik kura, doğruluk sözlerinin ne anlama geldiğini kavrayamamıştı. Adamın ağzından çıkan bir takım sesler ''Dan, dan, dan'' diye kafasına iniyor...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 ''Dutlovlardan birinin askere gitmesini ben de istemiyorum. Sanırım beni iyi tanıdın. Köylülerime yardım etmek için elimden geleni yapacağımı, onların kötülüklerini istemeyeceğimi bilirsin. Bu can sıkıcı yükümlülükten kurtulmak, Dutlov'u da Horyuşkin'i de teslim etmemek için neleri vermeye hazır olduğumu bilirsin. Can sıkıcı yükümlülükten kurtulmak için nelerin değil, yalnızca 300 rublenin yeteceği kahyanın hatırına geldi mi bilmem.'' Aslında bu düşünce kafasında kolayca doğabilirdi. ''Yalnız bir şeyi açıkça söyleyeyim. Polikeyi asla vermem.'' Şu saat çalma olayından sonra kendisi gelip itiraf etti. Düzeleceğine ant içti. Onunla uzun uzun konuştum. Çok üzüldüğünü, pişmanlık duyduğunu anladım. Yegor Mihailovic zırvaladı yine.'' diye düşündü. Hanımefendinin su dolu bardağının dibindeki reçele bakmaya başladı. ''Portakal reçeli miydi yoksa limon reçeli mi?''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 Öte yandan odun olsun, hayvana taze ot olsun bedavaydı. Arada sırada ahırda kuru ot düşerdi paylarına. Bir evleklik bostanları bile vardı. Enekleri buzağlaşmıştı. Tavukları hiç eksik olmazdı. Polikey ahırda hizmet ederdi. İki taya bakar, atların sığırların kanını alır, toynaklarını temizler, yaralarına kendi bulduğu merhemleri sürer, tulumbayla su çeker, bütün bunlara karşılık erzak alırdı. Konağın ahırından yulaf da gelirdi. Orada görevli köylü, düzenli olarak ayda iki ölçek yulafa karşı birkaç punt koyun eti verirdi. Üzüntüleri olmasaydı yaşamalarına bir diyecek yoktu ama ailenin derdi büyüktü. Polikey gençlik yıllarında başka köydeki bir tarlada çalışmıştı. Yanına girdiği seyis başı o yörede ün salmış bir hırsızdı. Onu orada oturması için sürmüşlerdi. İşte bu seyisin yanında Polike çıraklık yaptı. Genç yaşında eli kötü şeylere alıştı. Sonra bunlardan kurtulmak ise de başaramadı. Anasız babasız büyümüştü. Ona terbiye verecek yakını bulunmayan, zayıf karakterli bir delikanlıydı. Polike içki içmeyi sever, bir eşyanın bir yerde işe yaramadan durmasından hiç hoşlanmazdı. Hamut kayışı mı olur, yoksa şöyle para edecek cinsten bir şey mi? Hepsi hepsi Polikey ilgi için evinde vardı. Bu eşyaları seve seve parayla ya da şarapla değiş tokuş eden insanlar her yerde bulunuyordu.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 İşe bakın ki saati sattığı dükkan sahibi konak hizmetçilerinden bir kızın kayınbabasıymış. Bayramaköy'e gelince saatten söz ediyor. Sanki pek gerekliymiş gibi işi kurcalıyor da kurcalıyorlar. Kahya, Polikey'i hiç sevmezdi. Kimin çaldığını buldular sonunda. Hanımefendiye haber verdiler. O da Polikey'i çağırdı. Polikey içeri girer girmez efendisinin ayaklarına kapandı. Ona bu aklı karısının öğrettiğini dokunaklı, coşkulu sözlerle açıkladı.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 Onun baytarlığa nasıl başladığını kimse bilmiyordu. Hoş, kendisinin de bildiği yoktu ya. Sürgüne gönderilen seyisbaşının yanında tavlada bölmelerinin gübresini temizlemekten, ara sıra atları tımar etmekten, su taşımaktan başka iş görmemişti. Baytarlığı orada öğrenemezdi. Daha önce dokumacılık yapmış, bahçelerde çalışıp bahçe yollarını temizlemiş, cezalı olarak tuğla kesimi, sonra da vergilerini ödemek için bir tüccarın kapıcılığını yapmıştı. Buralarda da böyle bir meslek öğrenemezdi.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 Hayvanın hafiflemesi için iki damarından birden kanın alınmasının gerektiğini açıklar, kör bir neşlere tokmağıyla vurmaya başlardı. Sonra karısının yazmasından yaptığı sargıyı köylü atının karnına sıkıca sarıp, bütün bıcılganlara göz taşı tozu ekmeği, yaraları bir şişedeki sıvıyla ıslatmaya akıl etti. Bir ara yaralara aklına gelen her şeyi sürüyordu. Atlara eziyet ettikçe, hayvancağızları öldürdükçe polikeye daha çok inanıyorlar,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 Sinirler, romatizmalar ve benzeri bilimsel terimlerin aynısı değil mi? Ne dersiniz? Almanca, yanılmak ve hayal kurmak cüretini göster. Sözü, ozanlardan çok doktorlar, baytarlar için kullanılmıştır. 3-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 Çoğunluğu oluşturan karşı görüştekilerse onu kötü bir adam ama işin ustası biri olarak görürlerdi. Akolina'ya gelince, kocasını sık sık paylamasına hatta dövmesine karşılık Polikeyi kuşkusuz dünyada birinci sınıf baytar ve eşsiz bir insan sayardı. İşte bakın Polikey avcuna sehpada dövdüğü karışından döktü. Terazi kullanmaz, terazi kullanan Almanlar hakkında da alayla böyle eczacılık olmaz derdi.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 Akulina, şimdi ikinize de başlatmayın diye bağırınca iki kapacık birden yorganın altında kayboldular. Şişenin tıkacını tıkayan Polike, en azından üç ruble verirler dedi. Atı bununla hemencecik iyileştiririm. Daha fazla eder ama neyse. Çok da kafa patlattık. Akulina, Nikita'dan biraz tütün istesene. Parasını yarım veririm.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 Gene öyle uçarcasına içeri girdi, hiç neden yokken ocağın köşesine tutundu, birileri bir geri sallanmaya başladı. Her seferinde ikişer üçerden fazla sözcük söylemek istiyormuş gibi tıkana tıkana Akulina'ya dönerek tüm hızıyla konuşmaya başladı. Hanımefendi Polikey İlgiç'in hemen şu dakikada yukarıya gelmesini buyurdu. Hemen derken durdu, derin bir soluk aldı. Yegor Mihaliç hanımefendinin yanındaydı. Askerlik işlerinden konuştular. Polikey İlgiç'ten söz ettiler.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 Akulina yerinden doğruldu, kocasının çizmesini getirdi. Bunlar yırtık, giyle giyle aşınmış eski bir çift asker çizmesiydi. Fırının üzerinden pardesoyu aldı, yüzüne bakmadan kocasına verdi. İllüç, gömleğini değiştirmeyecek misin? Iı ıh. Kocası ayakkabısını, pardesösünü giyerken Akulina bir kez olsun onun yüzüne bakmadı. Bakmadığına da iyi etti. Adam da betbeniz atmıştı, çenesi titriyordu.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 ''Bu işe güvenilir adam seçerler. Bakın işte sizi gönderiyorlar. Ne olur, bana da çeyreklik bir çay alıverin polikeyi ilgiç.'' Akulina gözyaşlarını zor tuttu. Hırsından kendi kendini yerken dudakları ağlamaklı ağlamaklı büzüldü. ''Marangozun şu edepsiz karısının iğrenç saçlarından bir verdi ama neyse.''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 Sabahki kül suyunu unutmayan marangozun karısı sevincinden zıplarken Akulina hüngür hüngür ağlıyordu. Dört. Aradan yarım saat geçti. Bebek ağlamaya başladı, Akulina kalkıp çocuğu emsirdi. Artık ağlamıyordu ama hala güzel olan yüzüne yumruklarını dayamış, bitmekte olan muma dalgın dalgın bakıyordu. Niçin kocaya vardığını, niçin bu kadar çok asker alındığını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 Düzeleceğine söz vermiştin. İşte sana fırsat. Sana inandığımın ilk kanıtı. Tüccarın yazıhanesine git, parayı al getir, dedi. Ben de ona dedim ki, biz sizin köleniziz. Tanrı'ya olduğu kadar size de hizmet etmek zorundayız. Yeter ki başımızdan eksik olmayın, buyruklarınızı canla başla yerine getiririz. Her istediğiniz bizim için emirdir. Çünkü sizin köleniziz bizler.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 Ama ben konuşmaya başladım mı adamı kısa zamanda tavlar yumuşatırım. Akulina sordu. Ee, getireceğim para çok mu? Polikay umursamaz bir tavırla 1500 ruble dedi. Karısı başını salladı. Ne zaman gidecekmişsin? Yarın gitmemi buyurdu. İstediğin ata al, bizim yazhaneye uğra, güle güle git dedi. Akulina ayağa kalkarak istavros çıkardı. Şükür sana Tanrım.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 O sırada yazı annenin önünde halk kurulu uğultuyla kaynaşıyordu. İşin şakaya gelir yanı yoktu. Köylülerin hepsi de toplantıya gelmişti. Yegor Mihailoviç, durumu bildirmek için hanımefendinin yanına girerken şapkalarını giydiler, hep bir ağızdan uğuldamaya başladılar. Kahya'nın yokluğunda sesler çoğaldıkça çoğaldı, gürültü arttı. Ara sıra hırıltılı, kopuk kopu konuşmaların kestiği bu gür seslerin uğultusu bitmek bilmiyor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 Hep birazdan konuşan pek çok insan arasında Dülger Fyodor Rezo'nun sesi en üst perdeden çıkıyordu. Onun da iki kurası vardı. Durmadan dutlolara sataşmasının nedeni buydu. Altta kalmak istemeyen ihtiyar Dutlov, önceleri gerisinde durduğu kalabalığın önüne çıkmıştı. Kollarını geniş geniş açarak, iki de bir yutkunup sakalını sıvazlayarak burnundan burnundan konuşuyordu. Aslında ne söylediğini kendisinin bile anladığı yoktu. Arkasına aldığı çocuklarıyla yeğeni göğüs göğüse birbirine yapışmışlardı. İhtiyar Dutlow, civciv çaylak oyununda anaç tavuğa benziyordu. Çaylak olan Rezun'du. Ama tek Rezun değil, bütün iki kurallar, tek kurallar, dutlova saldıran bütün kuruldu hemen hemen. Tartışma konusu şuydu. Bundan 30 yıl önce Dutlow'un bir kardeşini askere almışlardı. Bu yüzden adam üç kişilik kurallar arasına girmek istemiyor, kardeşinin hizmetini de göz önüne alarak genel kurada, onu da iki kişilik kurallarla bir tutmalarını, üçüncü acemi eri bütün ikililer içinden seçmeleri gerektiğini öne sürüyordu. Üç kurallardan dört aile vardı. Biri ihtiyarlar kurulu başkanıydı. Hanımefendi onu bağışlamıştı. Birisinden de geçen seçiminde bir kişi alınmıştı. Geriye kalan iki aileden iki asker adayı saptanmış, bunlardan biri nedense kurula gelmeye bile gerek görmemişti. Gene de delikanlının anası, kalabalığın en gerisinde dururken, feleğin birdenbire yüzüne gülü vermesini bekliyordu. Seçilenlerden ikincisi ise, yoksul olmadığı halde yırtık pırtık giysisiyle sahanlığın önünde duvara yaslanmış olanları seyrediyordu. Başı önüne eğikti. Ağzını açıp tek söz söylemiyordu. Yalnız arada bir,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 diye karşılık veren, ufacık suratlı Jitkov'du. Jitkov, bağırtılı çığırtılı tartışmalardan hiç geri kalmaz, olur olmaz yerde gösterişli laflar ederdi. Bunların ikisi kah bir yanı, kah öbür yanı tutuyorlardı. Ama onların ne dediklerine pek kulak asan yoktu. Prapkov'la Jitkov gibiler daha pek çoktu. Ama özellikle bu ikisi halkın arasında dolaşarak hanımefendinin yüreğine korku salıyorlardı. Gene de bağıra bağıra konuşmaları boşlukta kalıyordu. Bu ikisinin yaptığı kuru gürültüden başka bir şey değildi aslında. Uğultulardan, çığlıklardan sersemlemişler, dillerini kaşımak zevkine vermişlerdi kendilerini. Kurula katılanların her biri ayrı dünyadaydı. Kimisi üzgün, kimisi efendi efendi oturuyor, kimisi kayıtsız, kimisi de suspus duruyordu. Erkeklerin arasında elleri bastonun yaşlı kadınlar vardı. Ama bütün bunlardan bir başka sefer söz edelim.''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 Gerilerde durarak kendi aralarında sohbet edenler bir yana bırakılırsa, gebezeler görevlerini hiç unutmuyorlardı. Ufak tepek Jitkov, Dutlov'un sözlerini onaylayarak, ''Evet, Dutlov'un dediği doğru, Ortodokslar Kurulu!'' diye bağırdı. ''Her şeyi Hristiyanca yargılamalı, İşte böyle kardeşler, Hristiyanca yargılamalı her şeyi!'' Dutlov'un gocağının eteğinden çekip duran iyi yürekli Hrapkov, Garaska Kapulov'un sözlerini desteklercesine, ''Sevgili dostum'' dedi. ''İnsan her şeyden önce vicdanının sesini dinlemeli. Kardeşin askere alındığı zaman bu iş beyefendinin buyruğuyla olduydu. Kurulun bunda bir suçu yok. Öbürleri de ''Doğru, hepimiz biliyoruz'' diye onayladılar.'' Bunun üzerine Rezun ''Sarhoş gibi zırvalayan kimmiş gördün mü?'' diye böbürlendi. ''Bana içkiyi içiren sen miydin yoksa oğlum mu? Eğer sarhoş bir adam arıyorsan işte oğlun karşında.'' Herhalde eşkiciliğimi başıma kakacak olan sizler değilsiniz. Hadi arkadaşlar, bir karara varalım. Dutlubu bağışlamak istiyorsanız, iki kuralılardan değil, teklillerden seçin. Yoksa hepiniz alay konusu olursunuz. Daha ne konuşuyorsunuz? Üçüncü er Dutlubu'lardan çıkacak. Bir takım sesler karma karışık konuşmaya başladılar. Durum açıklık kazanmıştır. Kuraya yalnız üç kişilikler girecektir. Bir başkası oradan atıldı.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 Zengin bir köylü tavrıyla sakalını sıvazlayarak efendilerinin emrine boyun eğeceğini bildirdi. Eğer onu kuradan çıkarmışlarsa, oğlu bunu hak etmişti herhalde. Garaska Kapulov, oğullara ayrılan aileler için Dudlov'un ileri sürdüğü kanıtları da çürüttü. Eski efendilerinin zamanındaki gibi ayrılmalara izin verilmemeliydi. Olan olmuştu artık. Tek kurallardan kimseye dokunacak değillerdi. Baba evinden ayrılanların sesleri yükseldi. Gevezeler onlara da destek verdiler. Geçimsizliklerinden mi ayrıldılar? Ayrıldılar diye niçin onlara yüklenelim? Rezun Dutlova Yeğenini göndermek istemiyorsan yerine para öde. Gücün yeter, dedi. Dutlo umutsuzca paltosunu düğmeledi. Arkadaki köylülerin arasına karışırken öfkeyle Anlaşılan paralarımın hesabını tuttun, dedi. Bakalım daha Yegor Mihailovic hanımefendinin yanından gelince ne söyleyecek? Altı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 ve herkesi birden susturarak Dutlovlara kura çekmelerini söyledi. Üç çocuktan biri gidecekti. Kuraları yazdılar. Hrapkov silkelediği şapkasından kağıtları çekmeye başladı. Kura İlyushkin'e çıktı. Herkes suspus olmuştu. Ilya kısılan sesiyle "Bana mı? Ver bakayım." dedi. Kimse konuşmuyordu. Yegor Mihailoviç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 Yazın iki atımı çaldılar. Yeğenimi severim. Namuslu yaşadığımız için alnımıza böylesi yazılmış demek. O aklına geleni söylesin. Rezon'u kastediyordu. Yegor Mihailovic eliyle yüzünü sıvazladı, esnedi. Anlaşılan canı sıkılmıştı. Çay içme zamanı da gelmişti zaten. İhtiyar, günaha girme, dedi. Sandığının köşesini ver. Belki küflü altınlarını bulursun. Topu topu üç yüz ruble, ne olacak? Sana öyle bir gönüllü satın alırım ki bayılırsın. Son günlerde böyle birinin olduğunu işittim. Dutlow, İlde mi? diye sordu. İlden kenti kastediyordu. Ne diyorsun? Kurtulmalığı ödeyecek misin? Seve seve öderdim. Tanrı adına yemin ederim ama Yegor Mihailoviç. Dutlov'un sözünü sertçe kesti. ''Bak ihtiyar, dinle beni. Yeğenin Ilyushka'nın kendine bir şey yapmasından korkuyorum. Bugün mü olur yarın mı onu hemen gönderelim. Kendi elinle götüreceksin. Bir terslik çıkarsa sorumlusu sensin. Tanrı esirgiye, ona bir şey olursa, büyük oğlunu tıraş eder, askere gönderirim. Anlıyor musun?'' Dutlov kısa bir sessizlikten sonra ''İki kişilik kuralları da katsaydınız. Yegor Mihailoviç, yazık değil mi bize?'' dedi. Ağlamaya, kahyanın ayaklarına kapanmaya hazırdı. Kardeşim askerde öldüğü gibi. Elimden bir de oğlunu alıyorlar. Bize niçin böyle saldırdıklarını anlayamıyorum diye sürdürdü konuşmasını. Yegor Mihailoviç hadi git artık dedi. Elimizden başka bir şey gelmez. Düzenin gereği bu. İlluşka'ya dikkat et. Ondan sen sorumlusun. Böylece Dudlow evine yollandı.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 Dizginleri topladı, çok temkinli insanların yaptıkları gibi bir daha sıkı sıkıya sarındı, arabayı sürdü. Küçük oğlu Mişka koşa koşa sahanlığa çıkarak arabaya onu da almasını istedi. Mişka'nın peşinden Peltekmaşka, ''Onu da ayabaya bindilmeyiliğini, küksüz üşümediğini'' söylüyordu. Polike dabulu durdurdu, zayıf gülümsemesiyle çocuklara gülümsedi. Akulina,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 Maşka ile Mişka çıplak ayaklarıyla kaygan tepeden eve doğru çığlık atarak öyle hızlı koştular ki köyden konak uçaklarının yanına gelmekte olan bir köpek onlara baktı, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp havlayarak gerisin geriye kaçmaya başladı. Bunu işiten çocukların çığlığı on kat arttı. Hava çok bozuktu. Soğuk rüzgar insanın yüzünü bıçak gibi kesiyordu.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 Konak bekçisi filanmış gibi, dizginleri ve hamut bağları kayıştan da arabanın. Polikey daha dik oturdu. Şapkasının pamuğunu düzeltti, yeniden sarındı, örtündü. Bununla birlikte İlyich, kendisinin zengin bir konak bekçisine tıp atıp benzediğini sanıyorsa, hayallerinde biraz ileri gidiyor demekti. On binlik serveti olanlardan başlayarak, bütün tüccarların kayış koşumlu arabalarla yolculuk ettiğini herkes bilir. ''Onlarınkine benzeyen de yalnız dizginlerdi zaten. Bunun dışında herhangi bir benzerlik hak getire. Mavi mi yoksa siyah mı olduğu seçilmeyen pardüsüsüyle sakallı bir adam oturmuştu arabanın önüne. Atının yemlenmiş mi, kendisinin tok mu olduğu, hayvanın nasıl koşulduğu, tekerlerin demir çemberlerinin nasıl yapıldığı, arabacının nasıl giyip kuşandığı, binlerle mi yoksa yüzlerle mi alışverişe çıktığı ilk bakışta belli oluyordu.'' Polikey'in ellerine, yüzüne, bir süre önce bıraktığı sakalına, kemerine, arabanın önüne gelişi güzel serdiği kuru ota, cılız davula, aşınmış şınanlara bakan her deneyimli göz, değil tüccarın, celebin, konak bekçisinin, yüzlerle, onlarla bile işi olmayan zavallı bir uşağın yolculuğa çıktığını anlayıverirdi hemen. Ama İlgiç böyle düşünmüyordu. Tatlı hayallere dalmıştı. Hem de ne tatlı hayaller...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 Kötü bir koku yayıldı ortalığa. Denemek istiyormuş gibi sırtına geçirdi. Sonra içini çekerek sırtından çıkardı. Fiyatı fazla. 15 rubleye verseydiniz alırdım, dedi. Satıcı, kürkü öfkeyle tezgahın üzerine fırlattı. Polikey dışarıya çıktı. Hana doğru keyifle yürüdü. Akşam yemeğini yedi. Davula suyunu, yulafını verdikten sonra fırının üstüne çıktı, zarfı çıkardı, uzun uzun baktı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 Kadın hemen ayağa fırladı, mumu yaktı. Hanın sahibi de uyandı. Ocaktan aşağı eğilerek gelenlere baktı. İçeri girenler istavroz çıkararak sedire oturuyorlardı. Hepsi de sakindiler. Kimin kimi teslim etmeye götürdüğü anlaşılmıyordu. Selamlaşıyorlar, beş ediyorlar, birbirlerine yiyecek şeyler veriyorlardı. Aslını ararsanız bir bölümü susuyordu, üzgündü ama bir bölümü de çok neşeliydi. Anlaşılan hep içmişlerdi.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 Vodka getirsinler buraya. İsteğinden kolay kolay camiyece anlaşılıyordu. Köylüler büyüklerinin sözünü dinlediler, arabalardan ekmek çıkardılar, azıklarını yediler, kıvas istediği içtiler, kimi döşemeye, kimi fırının üstüne uzanıp uyudular. Ilya iki de bir vodka verin, vodka verin diyorum size diye bağırıyordu. Birden polikeyi görünce, ha, illich, illich iki gözüm senden buradasın dedi.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 Yarın uğurlamaya geleceklermiş. Polikey, neden sizleri böyle erkenden yola çıkardılar? diye sordu. Gönderileceğinizden haberimiz bile olmadı. İlyuşka gülümsüyordu. Kendime bir şey yapacağımdan korkuyorlar da ondan. Korkmasınlar, kendime bir şey yapmam. Askerde de bana bir şey olmaz. Ama anama acıyorum. Sonra üzüntülü bir sesle ''Niçin beni everdiler?'' diye üsteledi.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 ''Görüyorsun, herkes yediği içti, yattı. Bağıracak ne var?'' diye çıkıştı. ''Bağıracak ne var?'' sözü aklına bağırmayı getirmiş olmalıydı İlya'nın. ''Buraya baksana sen, içki veriyor musun, vermiyor musun?'' dedi sesini yükselterek. Muhtar Dutlova döndü. ''Şunu bari sen yatıştır, ne olur?'' Bu sırada Dutlova feneri yakmış, İşin sonu nereye varacak diye merakla bekliyordu.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 Genç, diri bedeni ateşe düşmüş gibi titriyordu. Üzerine çullanan üç kişiyi öldürebilirmiş, hem de öldürmek istiyormuş gibi karşı koyuyordu. ''Kardeşinin kanını içiyorsun, katil!'' Dudlow'un her zamanki durgun yüzü birden verdi. Bir adım ileri yürüdü. ''İyilik yaramadı sana!''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 Dutlo boğuşmadan dolayı soluk soluğa gömleğinin kemerini düzeltirken söyleniyordu. Yapma, etme dedik, sözümüzü dinletemedik. Bekçiye döndü. Başının altına cepkenini koyu var. Yoksa boynu tutulur. Feneri aldı, paltosunun belini biriple bağladı. Atlara bakmak için dışarıya çıktı.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 Davul, yulafının tümünü de yemişti, su istiyordu zavallıcık. İli için atı koştu, köylü arabalarının yanından geçip gitti. Şapka, içindeki zafla birlikte sapasağlam duruyordu. Arabanın tekerlekleri donmuş Pokros yolunda yeniden takırdadılar. Kentin dışına çıkınca Polikey birdenbire hafiflediğini hissetti. Nedense hep birileri peşinden kovalıyormuş, onu durduracaklarmış. Ellerini arkaya bağlayarak ertesi gün İlya'nın yerine onu teslim edeceklermiş gibi bir duygu vardı içinde. Ayazdan mı korkudan mı bilinmez sırtından soğuk ürpertiler geçiyor, davulu habire kırbaçlıyordu. Karşısına ilk çıkanlar uzun kışlık şapkalı bir papazla şaşı uşağı oldu. Polikey onları görünce daha da korktu. Ama kentin dışında bu korku biraz yatıştı. Davul kendi kendine yürüyordu artık. Yolun ilerisi görünmeye başlamıştı.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 Ayağa kalkan polikey, dizginleri davulun ağzına acıtırcasına çekerken bir yandan kırbaçlıyor, bir yandan da gözlerinden yaşlar akarken ''De! Tanrı'nın cezası! De!'' diye bağırıyordu. 10. O gün akşama kadar polikeyi Pokros'ta gören olmadı. Öğleden sonra hanımefendi birkaç kez evine adam gönderip sordurdu. Her seferinde aksütka konuşuyordu.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 Ertesi günkü bayram için iş yapmak gelmiyordu içinden. Marangozun karısının birkaç kez tıpkı İliç'e benzeyen bir adam konağa kadar geldi sonra geri dönüp gitti diyerek polikeyi gördüğünü söylemesi üzüntüsünü daha da artırıyordu. Çocuklar da sabırsızlıkla bekliyorlardı babalarını. Ama onlarınki başka nedenlerden ötürüydü. Anyutka ile Maşka kendilerine sırasıyla da olsa soğukta sokağa çıkma olana veren hırkadan ve cepkenden olmuşlardı. Bu yüzden yalnız entarileriyle, o da ancak evin az kadar çıkabiliyorlar, orada hızla bir yay çizerek geriye dönüyorlardı. Onların bu hareketi konağın yan bölmesine girip çıkanların canını sıkmıyor değildi. Bir keresinde Maşka, su taşıyan marangozun karısının bacaklarına doğru öyle bir uçuşuştu ki, kadının dizlerine çarpar çarpmaz daha başta ağıtı koyverdiyse de perçemenin çekilmesini önleyemedi. Bunun üzerine daha çok ağladı.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 Ama ayakta durarak başını fırının ağzından içeri sokan Akulina gözleme pişirme işine öylesine dalmıştı ki polikeyin arabasıyla yaklaştığını işitmedi bile. Kocasının geldiğini ancak çocukların çığlıklarından anladı. Evin büyük kızı Anyutka kendi kendine giyinmiş, saçlarını bolca yağlamıştı. Üzerinde kabarık kabarık duran, basmadan, pembe ütüsüz bir entari vardı. Hanımefendinin armağan ettiği bu entari nedense komşuların gözüne pek batardı.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 Fırının yanından ''Ee İlgiç işin yolunda mı?'' diye sormakla yetindi. İlgiç bir şeyler mırıldandı ama Akulina onun ne dediğini anlayamadı. Bunun üzerine ''He? Hanımefendiye gittin mi?'' diye bağırdı. İlgiç köşesinde karyolanın üstünde oturuyor, suçlu suçlu ve mutsuz gülümsüyordu. Karısının seslenişine uzun süre karşılık vermedi. Akulina'nın bağırması bir daha duyuldu.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 Belki de kocasına teşekkür etmek, ödüllendirmek istiyordu. Polikuşka kalktı, dışarıya çıktı. Akulina tekneyi alıp iskemlenin üstüne koydu. Kapının yanındaki kovalardan soğuk, ocaktaki tencereden de sıcak su koyarak ılıştırdı, kollarını sıvadı, suya elini soktu. ''Maşka, hadi gel, yıkayayım seni.'' dedi. Peltek, mızmız mız kız ağlamaya başladı. ''Gel Tanrı'nın belası, temiz gömlek giydireceğim sana.'' ''Geber emi gel hadi, daha ablanı da yıkayacağım.'' Bu arada polikey, yukarı kızının peşinden değil, bambaşka bir yere gitti. Sofrada, duvarın yanında dimdik yükselen bir merdiven vardı, çatıya çıkardı. Sofaya girince Polikeyi sağına, soluna baktı, kimseyi görmeyince başını eğerek, çevik adımlarla koşarcasına merdivenlerden tırmandı. Hanımefendi, saçlarını tarayan hizmetçisi Dunyaşaya, sabırsızlıkla, ''Ne demek bu? Bak,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 Akülinler kendinden geçmiş yatıyordu. En sonunda Marangoz'un yanına koşarak gelmiş olan Kahya ile birlikte yukarıya çıktılar. Marangoz'un karısı Polikey'in böyle bir şey yapacağı aklının köşesinden geçmezken entarisini almak için yukarıya çıktığını, onu orada kendine asmış gördüğünü belki yirminci kez anlattı. Baktım, bizim millich şapkası da yanında ters yüz edilmiş duruyor. Bir de ne göreyim, ayakları sallamıyor mu?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 Öyküsünü henüz işitmeyenleri buldukça marangozun karısı beklemediği görüntü karşısında nasıl allak bullak olduğunu, merdivenden düşmekten nasıl kurtulduğunu anlata anlata bitiremiyordu. Kadın ırkası giymiş olan pimpon büfeci, ölen beyefendi zamanında bir kadının kendini su bendine atarak boğulduğunu anımsadı. Cahya gelmeleri için papaza, köy bekçisine haberci saldı. Yukarıya nöbetçi dikti. Gözleri yuvasından fırlayan yukarı kızı Aksyutka,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 İliç'e kadar yaklaşarak korkuya kapılmadan feneri yüz yüksekliğine kaldırıp baksaydı gömleğinin yakası açık, göğsünde haçı olmayan bir ölüyle karşılaşacaktı. İp uzadığı için ölünün ayakları yere değiyordu. Zayıf gövdesi ölgünce yana kıvrılmış, başı göğsüne düşmüştü. Gözleri açıktı ama bu gözler artık görmüyordu. İyilikçi yüzünde uysal, suçlu bir gülümseme vardı. Bu ölünün her şeyinden bir dinginlik, bir sessizlik akıyordu. İlgiç, haçını çıkarıp kirişin üstüne koymuştu. Bununla birlikte görünüşü hiç de korkunç değildi. Kar yolasının köşesine çekilip dağınık saçları, ürkek gözleriyle gökten çuvalların düştüğünü söyleyen marangozun karısı, ondan çok daha korkunç ve ürkütücü olsa gerekti. Yukarıda, yani hanımefendinin konağında da yan bölmedeki gibi bir korku hüküm sürüyordu. Hanımefendinin odası kolonya ve ilaç kokusuyla dolmuştu. Dunyaşa, sarı bal ısıtıyor, merhem yapıyordu.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 ben yağma getirmem, dedi. Aksyutka, ben tek başıma koşu veririm, korkmam, dediyse de onun da içine bir korku düştü. Dünyaşa hemen, hadi akıllı kızım, annana koşu ver, yağ bardağın içindedir, dökmeden getir, dedi. Aksyutka bir eliyle eteğini topladı, bu yüzden bir kolunu sallayamıyordu, ama öbür kolunu gidiş doğrultusuna iki kat fazla sallayarak uçtu gitti. Çok korkuyordu.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 Dunyaşa elindeki merhemi yere düşürerek hanımının yanına koştu. İkinci hizmetçi duvarda asılı duran etekliğin arkasına gizlendi. Aralarında en yürekli olan Dunyaşa'nın teyzesi kapıyı arkadan dayanmak istedi. Ama o sırada kapı açılarak içeriye yaşlı bir köylü girdi. Bu, kayık gibi geniş çarıklar giymiş olan Dudlow'du. Kızların korkusunu aldırmaksızın gözleriyle duvarda bir aziz resmi aradı.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 Bu sırada Aksütka, kulakları çınlatan çirkin bir sesle gülerek tekrar başını yastıkların arasına soktu. Kahkaha attıkça pembeleşen boynundan, kızaran yanaklarından, etinin kopup gitmesinden korkuyormuş gibi başını oradan bir saat kadar çıkarmadı. Dunyaşayla teyzesi bu delişmen kıza epeyce çıkıştılar. Koca koca insanların bir köylüden korkmaları Aksütka'nın çok garibine gitmişti. Gülmekten kendini alamıyor, pabuçlu ayakları hop hop oynarken bütün gövdesi titriyordu.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 Hanımefendi zarfa açtı, paraları görür görmez yerinden sıçradı, sonra derin düşüncelere daldı. Uğursuz paralar. Bunlar iki kişinin başını yedi. Hemen al götür. Dutlu bulmuş efendim. Gitsin mi, yoksa kendisini görecek misiniz? Dunyaşağı ağırdan alıyordu. Biraz daha bekledikten sonra, ''Paranın hepsi tamam mı? Eksilmiş mi hanımcığım?'' diye sordu. Hanımefendi, Dunyaşa'nın elini yakaladı. ''Gözüm görmesin bu paraları. Uğursuzdur bunlar.'' ''Ona söyle, isterse kendisinin olsun.'' Sonra şaşkın şaşkın duran Dunyaşa'ya baktı. Karşısında çocuk varmış gibi gülerek konuşan Dünyaşa 1600 ruble az para değil.'' dedi. Hanımefendi sabırsızlanıyordu. ''Alsın götürsün diyorum sana. Ne dediğimi anlamadın mı daha? Bu paralar uğursuz, fazla başımı ağrıtıp durma. Bırak.'' ''Nasıl bulduysa öyle alıp götürsün. Hadi git, git hadi.'' Dunyaşa, hizmetçiler bölmesine varınca Dudlow, ''Nasıl? Tamam mıymış?'' diye sordu. Zarfı köylüye uzatan Dunyaşa, ''Bir kere de kendin say.'' dedi. ''Paraları sana vermemi buyurdu.'' Dutlo şapkasını koltuğunun altına aldı, iki büklüme eğilerek saymaya başladı. Bir ara evde hesap kutusu olup olmadığını sordu. Hanımefendinin aklı karıştığı için sayma işini kendisine bıraktığını sanıyordu. Dunyaşa öfkelenerek, ''Git de evinde say.'' dedi. ''Senin bunlar, hepsi senin. İstemem, gözüm görmesin. Kim getirdiyse ona ver.'' dedi. Dutlo oturduğu yerden gözlerini Dunyaşa'ya çevirdi. Dunyaşa'nın teyzesi ellerini sallayarak, ''Aman Tanrım, başına talih kuşu kondu. Bakın şu işe.'' diye haykırdı. ''Şaka yapmıyorsunuz ya, Avdotya Nikolaevna.''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 ''Ne var? Avdotya, Avdotya Nikolayevna, Geri mi almak istiyor yoksa? Ne olur? Siz bana arka çıkın. Söz, size bal getiririm.'' ''Çok getirdim. Bilirim.'' Kapı bir daha açıldı. Köylüyü hanımefendinin odasına götürdüler. Tüm neşesi kaçmıştı adamcağızın. Odalardan geçerken sanki tarlada ekinleri çiğnemek istemiyormuş gibi ayaklarını kaldıra kaldıra, çarıklarıyla gürültü etmeden yürüyor, bir yandan da korku içinde...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 dedi. Askere gidecek yeğenimi götürmüş geriye dönüyordum. Yolda buldum zarfı. Herhalde polikeyi getirirken düşürmüş. Peki, hadi git kuzum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Köylü odadan çıkarken teşekkür etmediğini, hanımına karşı gerektiği gibi saygılı davranmadığını anımsadı. Hanımefendiyle dunyaşa arkadan bakıp gülümserlerken o... Ekin tarlasında yürürcesine ayaklarını havaya kaldırıyor, koşmamak için kendini zor tutuyordu. Geriye çağıracaklarmış, durdurup elindekileri alacaklarmış gibi bir duygu içindeydi. 14. Dudlow, açık havaya çıkar çıkmaz yolun kenarındaki küçük ıhlamur ağaçlarının altına gitti, kesesini çıkarmak için kuşağını da çözerek paraları desteliyip saymaya başladı. Ağzından hiç ses çıkmadığı halde dudakları uzaya yayıla oynayıp duruyordu.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 ''Vay, sen misin Semyon dayı? Eee, askerleri götürdün, geldin mi?'' ''Götürdük. Burada ne yapıyorsun bakayım?'' İlgiç kendini asmıştı, onu bekliyorum. ''Ya... Değil mi? Hani nerede?'' Yefimka sopasıyla yan bölmenin karanlık çatısını gösterdi. ''Nah şurada, taban katında asılı duruyormuş.'' Dutlu köylünün kolu doğrultusuna baktı. Hiçbir şey görmemekle birlikte yüzünü buruşturdu, gözlerini kıstı, başını salladı. Yefim, arabacı polisinde geldiğini söyledi, dedi. Ölüyü indireceklermiş şimdi. Geceliğin korkunç oluyor bedayı. Yukarıya çıkmamı emretseler bile çıkamam inan ki. Yegor Mihailoviç döve döve öldürse gene çıkamam. Dutlov kendi kendine söyleniyordu. Günaha girmiş, günaha girmiş. İlgilenmedi demesinler diye söylüyordu bunları.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 İkisi sahanlığa yaklaşınca, arabacının elindeki penerin ışığında Yegor Mihailoviç, Dutlow'u göstererek, ''İşte ihtiyar da bizimle gelir.'' dedi. Dutlow bir tuhaf olduysa da yapılacak başka şey yoktu. ''Bak Yefimka, en gencimiz sensin. Çatıya, önünün yanına hemen çıkıverdim de merdiveni düzeldi. Memur bey görsünler.'' Yan bölmeye yaklaşmak düşüncesinden bile ürperen Yefimka, oraya doğru koşarak gitti. Sertleşmiş çarıkları tahta gibi tok sesler çıkarıyordu.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 Dayı, seni çağırıyorlar. Dutlov yukarı çıktı. Fenerin aydınlığında kirişin arasında polisin Yegor Mihaylovich'in yalnız belden yukarısı görünüyordu. Onların arkasında başka birinin sırtı vardı. Polikeydi bu. Dutlov kirişin öbür yanına geçti. İstavros çıkarıp durdu. Polis, "Döndürün şunu." dedi. Kimse yerinden kıpırdamıyordu. Yegor Mihaylovich bağırdı. ''Yepimka, hadi iyiydim." Yefim kirişin öbür yanına geçti. İlgiç'in yüzünü kendilerine doğru çevirdi. Sonra neşeyle bir ölüye, bir büyüklerine bakarak İlgiç'in yanında dimdik durdu. Garip bir yaratığı ya da tutsak pazarında bir cariyeyi seyircilere gösteren biri de böyle, müşterilerin her istediğini yerine getirmek için hazır beklerken, kah kalabalığa, kah gösterdiği kıza bakar durur. Bir daha çevir. İlgiç bir daha döndürdü. Ölünün elleri usulca sallandı. Ayakları kumda süründü. Kaldır, ipten çıkar. Yegor Mihailovic polise, ipi kesmesini emreder misiniz Vasili Boriseviç dedi. Hey çocuklar, çabuk balta getirin. Nöbetçilerle Dutlov'un ölüye yaklaşmaları için iki kez emir vermek gerekti. Yefimka ilgiçe kesilmiş davar gözüyle bakıyordu. Sonunda ipi kesip ölüyü indirdiler, üzerini örttüler. Polis, ertesi gün bir doktor geleceğini söyleyerek herkesi evine gönderdi. 15. Dutlow dudaklarını kıpırdatarak evinin yolunu tuttu. Önceleri iyice korkmuştu ama köye yaklaştıkça bu duygu yüreğini gitgide daha çok dolduran bir sevince dönüştü. Yortu dolayısıyla köyden şarkılar, sarhoş çığlıkları geliyordu. Dutlow ağzına içki koymazdı. Onun için doğruca evine yollandı. Kulübesine girdiğinde vakit iyi geçmişti. Kocakarı uyuyordu.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 Koca karının dediğine bakılırsa gelinleri çok güzel ağaç düzermiş. Oysa kızlığında hiçbir yerde ağaççılık yapmamıştı. Koca uyanınca kalkıp kocasına yemek hazırladı. Dutlo yanında ağlayıp durmaması için İlyuşka'nın karısını sofradan kovdu. Bir yandan da ''Olacak olacak'' diyordu. Gencecik gelin Aksinya oturduğu yerden kalktı. Sedire yaslanarak orada ağlamasını sürdürdü. Nine hep susuyordu. Sofrayı hazırladığı gibi gene kendisi topladı. İhtiyar da ağzını açıp tek ses söylemedi. Dua ettikten sonra geğirdi, ellerini yıkadı, hesap kutusunu çivisinden çıkararak sandık odasına gitti. Nine ile orada biraz piskos ettiler, karısı çıkıp gittikten sonra Dutlow kendi işine koyuldu. Hesap işini bitirince sandığın kapağını açıp kapadı, oradan bodruma indi. Sandık odasında ve bodrumda bir hayli zaman geçirdi. Yukarıya çıktığında çıra sönmek üzereydi.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 Sedirde yatan Aksinya gözükmeye başlamıştı. Gelinin yanında seçemediği bir şey daha vardı. Oğlunun cepkeni miydi, kadınların duvara dayadığı tekne mi, yoksa biri ayakta mı duruyordu? Uykulamaya başlamıştı belki de. Ama gözü hep oradaydı. Polikuşka'nın başına bu işleri açan, konak uçaklarının o gece evlerine geldiğini hissettikleri kötü ruh, anlaşılan kanatlanarak köyde Dudlow'un kulübesine de girmişti. Çünkü bu kulübede kötü ruhun,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 muhtar haber vermeye mi geliyor yoksa, diye düşündü. Sopada ayak sesleri duyunca, kapıyı nasıl açabilir, yoksa koca karı sürgülemeyi unuttu, diye geçirdi içinden. Arka avluda bir köpek uludu. İhtiyarın sonradan anlattığına bakılırsa, ruh kapıyı arıyormuş gibi sopada gezdi, dolaştı, kapının önünden geçti, duvarı elledi, tekneye çarptı, tekne tıkırdadı. Sonra gene ellerini duvara sürdü.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 Dişlerini göstererek sırıtıyor, kolları boşta sallanıyordu. İşte fırına da çıkmıştı. Doğruca ihtiyarın üstüne çullandı, gırtlağını sıkmaya başladı. ''Paralar benim.'' diyordu İllic. ''Bırak beni, vermem.'' demek istiyor ama diyemiyordu tutlu. Kayadan bir dağ ağırlığıyla göğsüne çöken İllic onu boğuyordu. Dua okursa ruhun kendini rahat bırakacağını, üstelik hangi duayı okuyacağını da biliyordu.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 İki ayağının birden döşemeye değişini işitti Dudlow. Bildiği bütün duaları ardı ardına sıralamaya başladı. İşte o kapıya doğru yürüdü, masayı geçti, kapıyı kaparken öyle bir çarpış çarptı ki kulübe yerinden oynadı. Dede ile torunundan başka herkes uyuyordu. Dede duaları okurken korkudan titriyor, yarı uykulu torunu ağlıyordu. Zavallıcık dedesine iyice sokulmuştu. Her şey yeniden sessizleşti.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 Dutlov tanı ayağa kaldırdı, kısrağı kurtardı, biraz daha yem verdikten sonra kulübesine döndü. Koca karı kalkıp çırayı yakmıştı. İçeri girince Dutlov, "Çocukları uyandır, kente gideceğiz." dedi. Tasvir dolabının önünde aldığı balmumunu yaktı. Elinde mumla bodruma indi. Geriye döndüğünde yalnız kendilerinin değil, bütün komşularının ışıkları yanıyordu. Çocuklar da kalkmışlar giyiniyorlardı. Kadınlar Ellerinde süt güğümleri, kovalar, evlerine girip girip çıkıyorlardı. İgnat arabayı koştu. Küçük oğlu öteki arabanın tekerlerini yağlamaya başladı. Gelini ağlamıyordu artık. Giyinip kuşandıktan, başına da yazmasını bağladıktan sonra sedire oturmuş, kocasıyla vedalaşmak için kente gitme zamanını bekliyordu. Yaşlı Dutlov'un suratı bir karışa sıktı. Kimseyle konuşmadan yeni gocuğunu giydi, beline kuşak doladı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 ''Yeğenimi kurtar. Geri gelsin delikanlı. İşte sana pey akçesi. İki ellilik yeter mi?'' Dutlow kuşağını çözdü, yavaş yavaş parayı çıkardı. Gönüllü uşağın efendisi elini çekmiyor ama razı olmuşa da benzemiyordu. Pey akçesini almadı. Dutlow'a sattığı uşağa da biraz bahşiş, ayrıca içkili şölen vermesini söyledi. ''Parayı adamın eline zorla sokuşturan Dutlow, günaha girme, hepimiz öleceğiz.''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 Ancak askerlik şubesinden içeri girdiklerinde askercik korkmaya başladı. Mavi gocuklu yeni efendisiyle kısa pantolonlu, kaşları kalkık, gözleri belermiş gönüllü, holde dikili kaldılar. Bir yerleri soruyorlar, birilerini arıyorlardı. Tanıdıkları bir yazıcının okuduğu kararı düşünceli düşünceli dinlediler. İşi o gün bitirme konusunda Dutlov'un bütün umutları suya düşmüş, gönüllü yeniden neşelenip rahatlamıştı ki Dutlov, Yegor Mihailovic'i orada görüverdi.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 İçeriye pokrosku iki köylü, tüccarın ırgatları, hatta yabancı insanlar girmişti. Hepsi de işin aslında anladıkları halde ihtiyarın görkemli sözlerini kesemiyorlardı. ''İşte kağıdı da burada. Dört yüz ruble verdim. Amcanı kınama.'' Ne söyleyeceğini bilemeyen İlyuha ayağa kalktı. Ağzını bıçak açmıyordu. Dudakları heyecandan titriyordu. İhtiyar annesi ağlayarak tutluğa yaklaştı. Boynuna sarılmak istiyordu.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 Karnı karnına geçmiş, boynu ter içinde kalan kır kısrağın çektiği birinci arabaya Dudlow ignat İgnat binmişlerdi. Arabanın arkasına konan tencereler, simit kangalları araba sarsıldıkça hoplayıp zıplıyordu. Sürücüsüz giden ikinci arabadaysa gelinle kaynana sevinçten neredeyse göbek atacaklardı. Gelin dizinin üstündeki örtünün altına soktuğu elinde gizlice bir kadeh tutuyordu.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 Çalgıcı yorulmuş olacak ki, yanlış bir tele vurunca Balalayka'nın gövdesine parmaklarını hızla çarptı, dans durdu. Çalgıcı, oynayan arkadaşlarına yaşlı Dutlow'u gösterdi. ''Hey Aloha, şu senin baban değil mi?'' Dutlow'un satın aldığı gönüllüydü Aloha. ''Hani, vay vay vay!'' diye bağırdı dansçı genç. Yorgun adımlarla arabaya doğru yürüdü. Elinde bir şişe vodka tutuyor, bir yandan da bağırıyordu. ''Ee Mişka!''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 dedi. İgnat kısrağı sürdü. Arabalar yeniden takır tukur yürümeye başladılar. Acemeer Aleksey yolun ortasında durmuştu. Yumrukları sıkılmış, yüzünde öfkeli bir anlatımla abazı çıktığı kadar köylülere sövüyordu. Neden durdunuz burada? Yıkılın iblisler! Elimden kurtulamazsınız! Cehennem zebanileri! Çarıklı kalaslar! Son sözü söyler söylemez sesi kesildi.